Allah'ın şeytanı recin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ma'lum olduğu üzere üzerinde durmakta olduğumuz sure Enbiya suresi. Peygamberler Nebiler Suresi. Bu sureye bu ismin verilmesine sebep teşkil eden çeşitli peygamberler söz konusu edildi. Her bir peygamberin insanlığa örnek olacağı en önemli, en ileri örnekliği, Mevzu bahis edildiği, söz konusu edildi. Çeşitli peygamberlerden söz edilirken, son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan da Enbiya Suresi'nde söz edilmesi aklen gerekli ve tabiidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah surenin sonlarına doğru surenin bütünlüğünü tamamlamak üzere nübüvveti Resullerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile nihayete erdirdiği gibi sure de son peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun çok önemli kuşatıcı özelliğinden bahsederek sure Nihayete ermiş olacak Geçen dersimizde de kısaca Meali üzerinde durmaya çalıştık 107. ayet-i kerimeden Başlıyoruz bugünkü dersimize Çünkü Cenab-ı Allah 105 ve 106. ayet-i kerimede iki önemli gerçeği Vurgulamış oluyordu Birincisi yeryüzüne salih kulların mirasçı olmasının Allahü Teala'nın levh-i mahfuzda yazdığı bir hüküm olmasıdır. Allah'ın hükümleri ve iradeleri iki kısma ayrılır. Bir, kaderi hüküm ve iradesi. iki şer'i hüküm ve iradesi. Allah'ın Kaderi hüküm ve iradesi mutlaka tahakkuk eder. Hiç kimse ona karşı duramaz, durması şöyle dursun, onda en ufak bir değişiklik dahi yapamaz. Çünkü bu bir kaderi hüküm ve kaderi bir iradedir. Yani Allah bunu böylece takdir etmiş ve böylece murad etmiştir, böyle olacaktır. İşte burada yeryüzüne Allah'ın salih kullarının mirasçı olması kaderi bir hüküm ve iradedir. Zamanını bilmeyiz biz. Ama Cenab-ı Allah bunun böyle olacağını, bunun böyle takdir edilmiş olduğunu bize haber vermiş bulunuyor. Şer'i hüküm ve iradesinde ise gerçekleşmesi bir takım şartlarla alakalıdır. Sebeplerin tahakkuku halk edilmesi ve bir taraftan da diğer taraftan da mükellef olan kulların, o muha, emirlere muhatap olanların onlara riayet etmeyi kabul edip, inanıp, gereğini yerine getirmek için gerekeni yapmalarıdır. Örnek namaz kılın. Resul'e iman edin. Şunu yapın, bunu etmeyin. Bu nedir? Şer'i bir emir ve bir iradedir. allah Teala bizden, bizim faydamıza bir takım isteklerde bulunuyor. Bize bir takım emirler veriyor, bir takım yasaklar koyuyor. Bunlara riayet edip etmemek, de bize ait bulunuyor. Bu konuda bize yetkiyi vermiş bulunuyor. Onun için bu iki ayet, yani geçen dersimizde son gördüğümüz 105. ayet, Cenab-ı Allah'ın kaderi irade ve hükmünü ifade ederken, 106. ayet-i kerime de, onun şer'i hüküm ve iradesini ne yapıyor? Dile getiriyor ona topluca temas ediyor. Diyor ki inne fi hada lebelağan liqawmin abidin. Şüphesiz ki bu kitapta haze zamiri bu zamiri Kur'an'a gidiyor. Şüphesiz ki bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ibadet eden bir topluluk için Yeterince açıklamalar, tebliğat, emirler, hükümler, irşatlar vardır. Bu kitap her yönüyle beşeriyetin hayatlarını, dünya ve ahiret saadetlerini temin etmek için gerekli her bir hususu ihtiva eder. Cenab-ı Allah bu konuda ifade yerindeyse üzerine düşeni yapmıştır. Bizi hidayete iletmek için bu kitabı indirmiştir. Bu kitap bir dağın tepesine inmedi. Bu kitap bir Resul'ün üzerine indi. Onun için hemen akabinde, geçen dersimizde mealini vererek bitirdiğimiz 107. ayet-i kerimede ve ma ersalnak illa rahmeten lil alamin buyurmaktadır. Biz seni ancak alemlere bir rahmet olmak üzere indirdik. Alemler Fatiha suresinde geçmişti. Ve başka yerlerde Allah'ın dışındaki bütün varlıklara alem denilir. Allah'ın dışındaki bütün varlıklar alemdir. Yani bütün kainat. Bildiğimiz, bilmediğimiz, farkında olduğumuz ve olmadığımız, gördüğümüz ve görmediğimiz, bütün mahlukatıyla, insanıyla, cinniyle, meleğiyle, canlısıyla, cansızıyla, Efendim, gök cisimleriyle, yer cisimleriyle, bitkisiyle, her şeyle, kainat bütünüyle alemdirler, alemlerdir Allah'ın dışındaki. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmetinin en büyük tecellisi, Elbette ki O'na iman edenler üzerindedir. O'na iman edenlerin de bu rahmetten istifade etmeleri, O'nun getirdiği şeriate ve sünnet-i seniyyeye uymaları nispetindedir. Her birimizin bu rahmetten payı, O Yüce Rasul'ün izinden gittiğimiz kadardır. Müminlerin rahmeti bu. Alemlere rahmet mi? Evet. Alemler önünde böyle bir rahmet yine hala bütün ihtişamıyla, muazzamlığıyla, mükemmelliğiyle herkesin önünde duruyor. İsteyen, hiçbir bedel ödemeden, hiç yorulmadan, sıkıntı çekmeden... Bu rahmetten herhangi bir mümin kadar, sonuna kadar o da istifade edebilir. Yani bu rahmet engellenmemiş bir rahmettir. Bu rahmetten istifade etmek sadece insanın iradesini ortaya koymakla gerçekleşir. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Bunun için bir ücret, bir bedel bir sıkıntı mevzu bahis değil. Cenabı Allah rahmeti takdim etmiş ve insanlara siz bu rahmetten buyurun istifade edin demiştir. Diğer varlıklara rahmet nasıl? Kısa bir örnek hepsini tek tek nasıl bu rahmetten istifade ettiklerini saymaya belki imkan yok. Fakat bütün mahlukatın en üstünü en değerlisi ve diğer mahlukat üzerinde yetki ve tasarruf sahibi özellikle kainatın görünen kısmı diyelim, gökler ve yer yani üzerinde tasarruf sahibi kimdir? İnsandır. İnsanı Cenab-ı Allah yeryüzünün halifesi olmak üzere yaratmıştır. Halife manalarından birisi vekildir. Vekil yani asil olanın verdiği vekalet ve yetki ile tasarrufta bulunan kimse. Cenab-ı Allah ona bir vekaletname vermiştir. Bu vekalet çerçevesi içerisinde nasıl davranacağını ona öğretmiştir. Ve kainata bu vekaletnameye göre kainatta ne yapmaktadır? Tasarrufta bulunmaktadır. Cenab-ı Allah bütün mahlukatın maslahat ve menfaatini düşünerek, şeriatini koymuş ve indirmiştir. Koymuş dediğimiz şeriat, kainatta egemen olan yasalardır. Bütün bu yasalar, kainattaki tek küçüğünden büyüğüne kadar bütün varlıkların, varlıklarını idame ettirmesi için gerekli olan yasalardır. Ve hepsi kendileriyle ilgili yasaların sınırları çerçevesinde, Vazifelerini yaparlar. Mesela Yasin suresinde buyurulduğu gibi, "لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْتُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلْلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ" Güneş'in aya yetişmesine gerek yok. Güneş'in öyle bir vazifesi, öyle bir görevi, öyle bir yetkisi yok. O yetişmemelidir. Ay'a yetişmemelidir. Yetişirse kıyamet kopar. Çünkü kıyamet suresinde ve وَجُمْيَ عَشَّمْ سُوَ kamar diye buyruluyor. Ay ve güneş bir araya getirilecek. Nasıl? Cenab-ı Allah'ın bileceği bir iş. Bir araya gelirse kıyamet kopar. Onun için güneşin diyor aya yetişip erişmesine gerek yok. Gece de gündüzü geride bırakmaz. Yani ne olur o zaman? Gece gündüze karışır. Hayatımızın düzeni Allah bullak olur. Böyle bir şeriate tabidir kainat. Kevni bir şeriatı var. Ve bu şeriat, kevni şeriat, kainatın kendisi için de, dolayısıyla biz insanlar için de bir rahmettir. Kainatın bu kanunları bu şekilde disiplinli olmasaydı, bizim kainattan istifade etmemize imkan yoktu. Faraza, Akarsular bir gün aksaydı, bir gün akmasaydı, bir gün sağa aksaydı, öbür gün sola aksaydı, bir gün tersine aksaydı. Bizim bu sularla sularla uğraşmamız mümkün olur muydu? Bir sel oluyor, feleğimizi şaşırıyoruz. Ya, kainatın bu kanunları bir defa kainat için de biz insanlar için de rahmettir. Aynı şekilde... Bizim için indirilmiş olan şeriat kanunları da kainat için de rahmettir. Mevzumuz o zaten. Çünkü ben rahmet olan benim için birinci derecede de benim için rahmet olan bu şeriate uyduğum zaman kainat da benden istifade eder. Ben kainattan istifade ettiğim gibi kainat da benden zarar görmez. benden zarar görmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de müminiyle, kafiriyle rahmet olarak rahmet olduğunun ortaya çıkacağı konumlardan bir tanesi de ondan da bahsedip bu kadarı hakkında fikir verebileceğini zannedeceğim, zannediyorum. Kıyamet günü olacaktır. Çeşitli vesilelerle bu hadisi hatırlattım. Ne? Ne? Mahşerde diyor ki hadis-i şerif güneş insanlara bir mızrak boyu kadar yaklaşacak. Tasavvuru mümkün değil aman ya Rabbi. Bir mızrak boyu yaklaşacak. Herkes günahına göre ter içinde kalacak. Kimisi ayak topuklarına kadar Kimisi diz kapaklarına kadar, kimisi uyluklarına, kimisi göbeğine, kimisi göğsüne, kimisi çenesine kadar. Fakat insanlar sıcaktan bunalacaklar ifadelerindeyse. Aralarından birileri diyecek ki, haydi gelin insanların atası Adem'e gidelim. Cevaba Allah'a yalvarsın, hesabımız görülsün, nereye gideceksek gidelim. Adem Aleyhisselam'a gidilecek, sen beşerin atasısın, şusun busun, Allahü Teala sendi kendi elleriyle yarattı diye Adem Aleyhisselam'ın özelliklerini, faziletlerini söz konusu ederek ona böyle bir iş yapabileceğini. Söyleyip ricada bulunacaklar. Adem Aleyhisselam ben diyor Rabbimden haya ederim. O bana ağaçtan yememe emrini verdi. Ben ona itaat etmedim. Onun için ben size Cenab-ı Allah'ın gönderdiği, yeryüzüne gönderdiği ilk Resul olan Nuh kavmine gitmenizi tavsiye ederim. Nuh'a gitmenizi tavsiye ederim. Nuh Aleyhisselam'a gidecekler. Nuh Aleyhisselam tamam diyor. Allah ben kavmime beddua et. Şimdi bütün insanlar için dua etmek benim kaldırabileceğim bir şey değil. Utanıyorum diyecek. Derken Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'a gidilecek. Netice İsa Aleyhisselam bu işi yapacak olanı ben size bildireyim diyecek. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. <Gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelinecek. Evet bu iş benim işimdir diyecek. Bunu ben yapacağım, ben yaparım diyecek. Giderim size Cenab-ı Allah'tan şefaat dilerim. Gelsin buyursun hesabımızı görsün. Herkes gideceği yere gitsin. Diyor ki bunun üzerine kalkıp gideceğim. Rabbinin Rahman'ın arşının altında secdeye varacağım. Şu anda hatırıma gelmeyen Dua ve tesbihlerle Rabbimin önünde secde edip Onun şanını yücelteceğim Rabbimin dilediği kadar bir süre Secdede kalacağım Sonra Bana şöyle seslenilecek Ey Muhammed Başını kaldır Söyle Sözün dinlenecek Şefaat et şefaatin kabul olunacak. İşte en büyük şefaat bu olacaktır. Müminiyle, kafiriyle bu günün azabından kurtulmaları için, hesaplarının görülmesi için Cenab-ı Peygamber'in bu şefaati tahakkuk edecektir. Kısacası Cenab-ı Peygamber'in alemlere rahmet olma hususiyetleri, özellikleri veya bu rahmetin tecellileri sayıp dökülemeyecek kadar çoktur. Fakat bundan sonra bütün peygamberlerin ve dolayısıyla da en son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmetinin en büyük göstergesi veya en büyük unsuru, en büyük esası olanı da ayet-i kerime bize hatırlatıyor. Ona hitaben buyuruyor ki ayet-i kerime kul ey Muhammedde genelde daha önce yine defalarca söylediğimiz gibi Efendimiz'e yapılan kul emri yani de emri Umumiyetle iman ile alakalı, esaslarla alakalı, imanı ilgilendiren hususları ihtiva eder. Burada da imanın esaslarının da esasını teşkil eden tevhid di ilan etmesi istediyor. Kul inne ma yuha De Deki bana ancak şu yolunuyor. Peygamberin şahsına ait bu dinde tek bir harf, tek bir kelime yoktur. Bu kitab-ı kerim tamamıyla Allah'a aittir. Allah'ın kelamıdır. Sünnet-i Seniyye'de de Cenab-ı Peygamber'in onu ifadelendirme Dile getirme, lafızlara dökme konumu vardır. Sünnet-i Seniyye'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kendiliğinden din ile alakalı hiçbir şey koymamıştır. Koyamazdı da zaten. Aksi takdirde Allah adına yalan uydurmuş olurdu. Cenab-ı Allah'ın da buna müsaade etmesi aklen de şer'en de mümkün değildir. Bana sadece vahy olunuyor. Ben size ne söylüyorsam vahiden dolayı söylüyorum. Bana vahy edileni söylüyorum. Ne vahy ediliyor? İnne ma yuha ileyye. Enma ilahukum ilahun vahid. Enma ve innama Arapçada ...hasır edatlarıdır. Yani bana ancak vah yolunuyor Bana sadece benim size bu söylediklerim Kur'an sadece bir vahiydir Allah'tan gelen bir vahiydir Bunun dışında vahiy dışında bu kitapta hiçbir şey yoktur Peki bu vahide bana vahy edilen ne Vahyedilenlerden birisi bu sefer yine bir başka hasır edatı enneme muhakkak ancak ve ancak İlahukun ilahun vahid. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. O ilaha kimseleri ortak koşmayın. O ilahın hak ve selahiyetlerini kısmen veya tamamen başka varlıklarda, mahluklarda görmeyin o ilah ilahın hususiyetleri bir sevilir iki ondan korkulur üç emrine itaat edilir sevmek ama sevgilerin en yücesi وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ dediği gibi. iman edenlerin ise en çok sevgileri Allah'adır. Sevgi, korku ve itaat. İşte <gülüyor> severek, ona karşı gelmekten korkarak emrine itaat edilecek tek bir ilah sizin ilahınızdır. Onun dışında hiç kimseden sevilerek, korkularak, isteyerek, bilerek emirlerine aykırı itaat mevzu bahis olamaz. O olmamalıdır. Olursa şirk olur. Mesela bu kadar. Çünkü ilah kelimesi Arapçada elihe kökünden geliyor ki bunun bir manası bir manası yürekten bağlanarak sevmek demektir. Hiçbir şekilde yani hani bazen söylerler lan mübalaga, tabii mübalageler şairlerin mübalagasına diyecek bazen bir şey yoktu yapsınlar o ayrı bir konu olamazsam ben olurum, falan. Teşbihde hata olmasın, Mümin için Allah'ı ve Resulü'nü sevmeyeceği bir lahza mümkün değildir. Mümin Allah'a onu sevdiği için itaat eder. Ondan korktuğu için yasaklarını işlemez, yapmaz. Sevgi ve korku ile onu severek ve ondan korkarak ona itaat eder. İşte bu şekilde sevgiyle emrine uyulan, cezasından, ikabından korkulduğu için yasaklarından kaçınılan ve bunlar sevilerek bu itaatin yapıldığı kimse ilah konumundadır. Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı oldukları bilin, bilinerek, isteyerek ve şer'i bir mazeret ve bir gerekçe olmadan, Allah'ın şeriatındaki emir ve hükümlere, aykırı olan emir ve hükümlere itaat şirktir. Cümleye dikkat edin. Ortada şer'i bir mazeret ve bir gerekçe olmamakla birlikte Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı, emir ve hükümlere bilerek, isteyerek itaat eden bir kimse Allah'a şirk koşmuş olur. Ha, bu şartlar bir arada olursa şirk olur. Ama adam bilmiyor, İslam'ı yeni öğrenmiş. Ve İslam'ın o kısmını bilmiyor. Sana aykırı değil diye zannediyor. Onu koyanın kim olduğunu bilmiyor. Gayesi onu koyanla alakalı bir yüceltme, bir kabul, bir vesaire bir şeriat koyma yetkisi tanımak değil gibi. Bu gibi haller müftileri ilgilendiren hallerdir. Öyle her önüne gelenin konuşacağı, ahkam savuracağı meseleler değildir. Onun için ibareleri hem doğru söylemek, eksiksiz mümkün mertebe söylemek hem de öylece anlamak durumundayız. O halde bize rahmeten lil aleminin öğrettiği en büyük rahmet tevhid rahmetidir. Çünkü tevhid ile insan karanlıklardan aydınlığa çıkar. En büyük hakikati idrak eder. En büyük hakikat derken boşuna söylemiyoruz. Felsefe tarihini tetkik edin. Aslında bütün sorun onların sorun diye ortaya koydukları, ürettikleri düşünceler vesaireler. Faydalı faydasız olanın bir tarafa onu söylemiyorum eleştiri mahiyetinde de değil. O ayrı bir konudur. Aradıkları hakikat aslında bütün filozofların ilah ve şeriat hakikatidir. İlah kimdir? Var mıdır, yok mudurdan başlarlar. Ondan sonra bu ilahın şeriat ile alakası var mıdır, yok mudur? Batının ulaşabildiği en ileri netice, ulaşabilenler için söylüyorum. Evet, bir yaratıcı vardır, o kadar. O yaratıcı bize şeriat koyar, şeriat koymalıdır. Onun şeriatı dışında bir şeriata tabi olmamak gerekir. Neticesine ulaşabilenleri olmamıştır. Veya ben bilmiyorum. Ulaşsalar bile bu sefer yeni bir problem daha ortaya çıkar. Bu şeriat nasıl olmalıdır? Bu şeriatı biz nasıl öğreneceğiz? Cenab-ı Allah kullarının bu büyük külfetin altından kalkamayacaklarını bildiği için bu Allah'ın işi değil. Evet Allah'ın kulları bizler Efendim, fizik kanunlarını bulabiliriz, şunu öğrenebiliriz, bunu öğrenebiliriz. Kainat ile alakalı sünnetullah'a uygun kainatın sünnetlerini, yasalarını bilebiliriz. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, aklınıza söyleyeyim, e, ne bileyim. Yani elbette fizik yasalarıyla alakalı, kainat yasalarıyla alakalı bilgiler var. Malumat var. Fakat gaye fizik öğretmek değildir. Gaye kimya öğretmek değildir. Gaye biyoloji öğretmek değildir. Gaye ne? Bu tartışılmaz hakikatlerin aslında Allah'ın varlığına, birliğine, şeriatının subutuna, risaletin doğruluğuna dair Bunları malzeme olarak kullanmaktır. Çünkü İslam noktayı nazarında kainatın kanunu, şeriatın kanunu ve Allah'ın kainatın bir yaratıcısı olarak biz insana verdiği akılların kanunu arasında bir çelişki yoktur. Bunların hepsi birbirleriyle beraber kol kola girdikleri zaman beşeriyet sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Beşeriyete en büyük rahmeti Allah'ın uluhiyetini Uluhiyetinin Vahdaniyetini biz insanlara hediye etmesi Armağan etmesidir Bu büyük hediyeyi Cenab-ı Allah bizlere Son Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı vermiştir Onun için özel olarak onun rahmeti Müminler için en ileri çaptadır Müminlerden de bu ilahi rahmetten kim ne kadar alıyorsa o kadar istifade eder ve onun için o yüce rasul o kadar büyük bir rahmet vardır. Peygamber aleyhi ve de ki dedi bana ancak vahyolunuyor o da vahyolunan de sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Sonra arkadan bir soru daha geliyor çünkü mesele orada bitiyor. O olmasa bunun bilinmesinin kıymeti yok. فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِبُونَ Artık bu hakikate teslimiyetinizi arz edecek misiniz? Teslim olacak mısınız? Allah'ın uluhiyeti önünde boyun eğecek misiniz? Teslim olmak ne demek belli zaten biliyorsunuz. Teslim olmak iradeni iradeni kendini teslim ettiğin kişinin eline vermektir. Teslim olmak budur. Ya Rabbi benim irademin sınırlarını, yönlerini, istikametlerini, faaliyet alanlarını ve şekillerini ve ilgili daha ne özellik varsa hepsini ben sana bırakıyorum, sen de dersen onu yapacağım. Teslimiyet budur. İşte Cenab-ı Allah diyor ki de diyor ey Habibim aleyhissalatü vesselam kullarıma söyle bana sadece ve sadece şu hakikat vahyolunuyor. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Siz artık teslim oluyor musunuz? Teslim oldunuz mu? Siz Müslüman oldunuz mu? Şimdi tabi Arapçada cümle isim cümlesidir. İsim cümlesi zamansızdır. Ne demek? Yani bunun bir zamanı yok. Ölene kadar. Ölene kadar. Siz hayatınızın sonuna kadar teslim olmayı kabul ettiniz mi? Ediyor musunuz? Fehal entum muslimun. Kendinizi teslim edici misiniz? diyelim. Burada zaman biraz kaynıyor. Çünkü Türkçede pek yok. İsmi fail dediğimiz etken ortaç edilgen ortaç vesaire, bunlar yok. Bu ismi fail. Müslüman, Müslüman kimse o demek. Müslüman, teslim olan ve teslimiyetini sürdüren demek. Zaman kaydı yok. Şu saate kadar teslimim ondan sonra yok. Şimdi teslimim gelecekte yok, öyle değil. Zamansız teslimiyet. Zaman kaydıyla kayıtlı olmayan bir teslimiyet. Bizden istenen bu. Bugün Müslümanım yarın ne olabilirim o Allah'ın bileceği bir iş ayrı konu ama benim kararım devamlı teslimiyet. Onun için bilhassa Hanefi alimleri inşallah ben Müslümanım demeyi kabul etmezler. Ne demek? Şüphen duvar demek istiyorlar yani. Olmaz ben Müslümanım diyeceksin. Ben müminim diyeceksin. şekilde. Evet, onun için bu işin zamanı, sınırı vesairesi yok. Devamlılık ister. Müslümanlık kesintisiz olmak durumundadır. Budur. Kesintiye uğrattığınız yerde maazallah eğer itikadi bir kesinti ise irtidat mevzu bahis olur. Eğer ameli bir kesinti ise ve bal olmazsa bile sevap olmaz selebu. Onun için din beşerin hayatına egemen olduktan sonra o hayatta kesintiyi kabul etmez. Yavaşlama belki olabilir. Olması gereken hızdan daha geri kalınabilir. O ayrı. Fakat kesinti asla kabul olunmaz. Ona dikkat etmek lazım. Onun için hemen bu kesintisizliğe temas ediyor ayet-i kerime. 109. ayet-i kerime diyor ki fe'in <gülüyor> tevellev فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ ala sabah. Eğer senin davetini, çağrını kabul etmezlerse de ki ben size eşit, adaletli bir şekilde ilan ettim, haber verdim, bildirdim. Ne demek eşit? Şu şekilde yani bu konuda bana vahiy edilenlerden sizden hiçbir şey gizlemedim. Ben de biliyorsam size de öğrettim. Bana ne ahiy edildiyse size aynı sınıf, eksiksiz ve fazlasız olarak bildi. <gülüyor> Ebu Fakir'e neyi söyledimse Ebu Cehil'e de onu söyledim. Yani birilerinin dediği gibi hani Şia'nın bazı kolları sonradan işte Cenab-ı Peygamber bazı şeyleri gizledi. Ali'ye özel olarak söyledi. Ha, bu anlayış bizim maalesef bazı tarikatlerdeki doğru olmayan kanaatlere de sirayet etmiş. Efendim Peygamber Efendimiz mağaradayken E Hz. Ebu Bekir'le beraberken bu zikri telkin etti. Hayda! E peki iki kişiydiler. Ebubekir bunu ne zaman söyledi? Kime söyledi? İki kişiydiler değil mi? Üçüncüleri de Allah'tı. Ayet-i söylediği gibi. Ne zaman söyledi? Neye dayanarak söylüyorsunuz? Birçok şey, hurafe, dinden dine, inançtan inanca, mezhepten mezhebe, hafif hafif kılık değiştirerek, bir yerden bir yere gitmiştir. Bu böyledir. Yok öyle bir şey. Bizim bir rivayeti kabul etmemiz için bu hadistir. Eğer sen öyle bir şey oldu diyorsan buna hadis denir. Bu hadisi de biz senedi olmadan, senedini tetkik etmeden... Muhtevasında da İslam'ın temel esaslarına, buyruklarına, hükümlerine aykırı olup olmadığını kontrol etmeden o rivayet, rivayet olmaz. Kabul edilmez. Rivayet olur da uyduruk rivayet olur. itibar edilmez ona. Onun için eğer böyle bir şey olmuş diyorlarsa kusura bakmasınlar, ayete aykırıdır. Ayet işte müfessirler böyle açıklıyor. ala عَلَىٰسَوَىٰ Eşit bir şekilde hepinize ilan ettim. Yani hiç kimseden ne fazla ne eksik bir şey söylemedim. Bu kitabı, bu dini, bu vahyi eksiksiz ve fazlasız olarak tebliğ ettim. Eşit olarak ben size sizi bekleyen iman etmemeniz halinde, teslim olmamanız halinde sizi bekleyen tehlikeleri de söyledim. Ezen ezan aynı şeyden geliyor. Kök aynı, ilan etmek demek. Ben hepinize eşit seviyede ilan ettim. Kimseye özel bir şey söylemedim. Ha Bundan tek bir istisna var. Rivayetlerde sağlam olarak bildiğimiz onda tebliğle alakası yok. Dinle alakası yok. Yani din hükmü değildir o. Ne? Ebu Zerri Gifari'ye aleyhissalatü efendimizin münafıkların kimliklerini söylemiş olmaz. Başka bir istisnası yok. Yok efendim ben söyleyeyim işte Ali ve soyundan gelecek imamları peygamber efendimiz ilmini Ali'ye öğretti. Yok öyle bir şey kardeşim. Bize bizim zikrimizin silsilesi şunayla ya. Ne zaman, nerede, hangi senlikte? Özel. Yok öyle bir özel. <gülüyor> Size niye özel olsun o zaman? Niye böyle bir özellik olsun? Dinde özellik var mı? Özel ibadet kimselere var mı? Yok öyle bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadette özelliği vardı. Teheccüd onundu Mesela. O nübüvvet özelliği farklıdır. <gülüyor> Fakat bunun dışında ümmet içerisinde fertlere ait bir özellik, özel şeriat, özel din, özel ibadet, özel zikir yok kardeşim. Senin için meşru olan benim için de meşrudur. Senin için şeriat olan benim için de şeriattır. Senin için farz olan benim için de farzdır. Senin için efendim söyleyeyim müstehab olan benim için de müstahaptır. Öyle yoksa seve olmaz. Seve adil demek. Eşit demek hatta. Adaletten de farklı. Eşitlik. Her zaman adalet eşitlik olmayabilir. Fakat eşitlik olması gereken yerde her zaman adalettir. Burada da tebliğde eşitlik adaletin gereğidir. Adaletin gereğidir. Budur. O zaman bir de şu var artık. Ben size uyardım, ben sizi uyardım. Size söyledim. Ve in edri akaribun embe'idun ma tu'adun. İnkarcıların elinde sadece bir şey kalıyor. Halen de öyledir. Bilemiyorum diyor. Size tehdit olunan gün, vakit yakın mı, uzak mı? Onu Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Günümüzde de aynı şey söylemiyorlar. Ya gidip de gelen mi var? Gidip gelen olsa ne kıymeti kalır ki? Sonra sizler öyle kimselersiniz ki gidip de gelseler yine iman etmeyeceksiniz. Gidip de gelen mi var diyen insana Allahü Teala öyle gidip gelen olsa bile aa, kalpler çünkü mühürlü, başka şeyler söylüyor. Çünkü sizin dediğinizi isteyip de o mucizeleri görüp de sizin benzerleriniz gördüler de iman etmediler. Mekkeli müşrikler kaç defa bize bir mucize göstersen iman edelim dediler. Bir kısmı gösterdi bir kısmına peygamber hayır ya Rabbi dedi. Bunlar mucizeyi görseler ve iman etseler bunları helak edeceksin. Onun için bu mucizeyi istemiyorum demiştir. Rahmet bu işte. Onun için... Bilinmeyen tehdit de daha etkileyicidir aslında. Ne zaman gelecek bilemiyoruz. Bazen de rahmettir. Mesela biz hepimiz öleceğiz. Ölüm zamanımızı bilmememiz başlı başına bir rahmettir. Başlı başına bir rahmet. Onun için azabın, tehdidin zamanının da bilinmemesi, insanlara mühlet verilmesi açısından... Yüce Rabbimiz bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği dinin tamamını sahiplenen, onu herhangi bir şekilde tahrif ve tebdile uğratmadan geldiği gibi kabul eden, tasdik eden ve gereğince amel etmeye çalışan kullarından eylesin inşallah. Birazdan devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah gönderdiği peygamberler vasıtasıyla kendilerini imana davet etmiş olmakla birlikte iman etmeleri halinde ne kazanacaklarını etmemeleri halinde de neler kaybedeceklerini açıklamış oluyor. Onun için az önceki dersimizin bölümünde son ayet Kerime böyle bir tehditle bitiyordu. Ben diyor size yapılan tehdidin yakın mı uzak mı olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla Size eğer biz bu kadar çağrıya cevap vermediğimiz halde bize hiçbir şey olmuyor diyerek sakın buna aldanmayın. Bu onların düşünmeleri gereken veya ibret almaları gereken kısım. müminlerin de özellikle imanlarında zaaf bulunanların zaman zaman şunu söylediklerini tarihte de günümüzde de görmüşüz ve görebiliyoruz. Efendim acaba bu kafirler küfürlerine rağmen cezasız mı kalacak? Bizlere yapılan şu kadar zulüm karşılıksız mı kalacak? Onlar her türlü imkana sahip iken biz bu zorluklar, bu sıkıntılar, bu musibetlerle ne zamana kadar boğuşacağız? Cenab-ı Allah bu konuda da bizlere bir takım da bulunmuştur. Diyor ki: Bak Rasulü Sidda astaydu billah, am hasi bittum, an teddül cennete. Nasılda etkili mi hatırlıyamıyorsun? Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. Valla. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ Sizler, sizden öncekilerin başına gelmiş musibetlerin bir benzeri, başınıza gelmeden, cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Onlara, onlara, öyle darlıklar, öyle sıkıntılar, öyle zorluklar gelip çattı ki, peygamber de, onun beraberindeki iman edenler de, Allah'ın yardımı ne zaman dediler, diyecek oldular. Demek ki bu, Allahü Teala'nın bir şünneti. Bundan, çeşitli ilahi hikmetlerin olduğunu bilmemiz lazım. Evvela imtihanlarla Cenab-ı Allah bizleri hem fert olarak bizleri, hem toplum olarak bizleri arındırmak istiyor. Çünkü, فَتَنْتُ الذَّهَبَ عَلَى النار, Fitne kelimesinin kökü, fetnedir. Altını ateş üzerinde fitneye soktum diyelim Türkçede. Ne demek yani? Altını ateş üzerinde erittim, potada erittim. Ta ki ondaki yabancı maddeler gitsin, katıksız safi altın meydana kalsın, bana kalsın. Altının ateşe arz edilmesi arz edilecek yabancı maddeler ayıklanacak İmtihanlar hem müminlerin saflarını böyle ayıklar hem müminin ruhunu kalbini şahsını ayıklar seni katıksız Allah'ın insanı ifadelerindeyse Allah'ın kulu beraber bulunduğun kardeşleri de Allah'ın iman eden topluluğu haline getirir Saflarda da Sahtelik kalmaz Kalplerde de Sahtelik kalmaz Bu bir Diğerinde ne tavsiye ediyor Ali İmran suresinin sonlarında La <gülüyor> yeğurranneke Tekallubul lezine fil bilad Meta'un kalil Thumme bawahum cehennem Sakın diyor ülkelerde istedikleri gibi Türkçedeki ifadesiyle cirit atanlar seni aldatmasın. O o hususta Bizim kendilerine verdiğimiz mühleti görmezlikten gelmeyesin. Metaun qalil <Sessizlik> azıcık bir faydalanıyorlar diyor. Summe <Sessizlik> cehennem. Sonra da sığınacakları, varacakları yer cehennem olacaktır. O ne kötü yataktır. Onun için Amerika'nın, Rusya'nın onların dümen suyunda giden İran'ın kendilerine Hizbullah diyen zavallıların bu şekilde İsrail'in Adları şuranın buranın İslam devleti diye çıkan zalimlerin, gaddarların istedikleri gibi fesat yaymaları kimseyi imrendirmesin, hayrete düşürmesin. Bunların hepsinde Cenab-ı Allah'ın muradı var. Anladığımız ve anlamadığımız, farkında olduğumuz ve olmadığımız pek çok hikmetleri var. Bunun farkında olmak durumundayız. Buna sabır ve tahammül göstererek her halükarda biz kendimizi sırat-ı müstakim üzere sebatlı olmaya alıştıralım ve bunda direnelim. İmtihan ne kadar sürer? Bilemeyiz ki. O Allah'ın bileceği bir iştir. Fakat şundan emin olsun herkes, Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese bile, istemese bile. Allah nurunu tamamlayacak ve onların burnunu yere sürtecektir. Fakat şunu da unutmayalım. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ Onlarla savaşınız ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin. E peki nerede savaşıyoruz? Ha. Hiçbir amel Hele cihat gibi hiçbir amel, şartlarını tamamlamadan, oluşmadan ifa edilemez, yerine getirilemez. Namaz için, efendim söyleyeyim namazdan önceki farzlar var, şartlar diyoruz. Bunu yerine getireceğiz. Bunları yerine getirmeden kimse namaz kılmaya kalkışamaz. Namaz kılacağın yerde necaset var. Temizleyebiliyorsun. Ve temizlemeden orada namaza duracaksın. Duramazsın. Duramazsın. Abdestin yok. Namaz kılacaksın. Kılamazsın. Abdest alamıyorsan tevmüm almak durumundasın. Taharetsiz. Yani... Hadesi abdestsizken veya gusül icap ediyorken gusletmeden, abdest almadan veya ikisinin yerine geçen teyemmüm olmadan namazı kimse kılmaya kalkışmamalıdır, kalkışamaz. Cihad da böyledir. Cihad için ne lazım? Devlet lazım. Devlet için ne lazım? Ümmet lazım. Sormuşlar Napolyon daha doğrusu yenilen bir ordusunun komutanına söyle bakayım demiş niye bölüyorsun veya ordun taburun her neyse yenilgiye uğradı efendim bir çok sebebi var say bakayım bir barutumuz yoktu gerisine gerek yok demiş barutu olmayan bir Ordu nasıl savaşsın? Şimdi İslam adına güya. Ha, mecbur kalmışsın Filistin'deki gibi savaşıyorsun bir zamanlar Afganistan'daki gibi. Onlar bahis konusu değil. Her benzer konu geldikçe aynı şeyleri söylüyorum. Onlar ayrı. Fakat ihtiyari ve normal şartlarda cihadın Gerekli ön şartları var. Onlar olmadan olmaz. Barutsuz bir ordu ne demek? Belli. E Amerika'nın üreteceği beş paralık bir silaha kucak dolusu para ödeyeceksin. Ondan sonra cihad edeceksin. Sen o silahlara para yetiştirmekten en sıradan olanlarına, basitlerine para yetiştirmekten hiçbir zaman belini doğrultamazsın ki, zaten onun da istediği bu. Dünyada olanı biteni bilmeden, hesabını kitabını yapmadan, bu işin edebiyatı olmaz kardeşler. Olmaz. Amerika, Suriye'ye çıkartma yapacak 6 ay, 2 yıl, Hatta hesap kitap yaptı. Biz yapılabilecek en büyük işlere ümmet olarak hesapsız kitapsız saldım çayıra mevlam kayıra olmuyor işte. Allah'ın <gülüyor> sümeti buna uygun değil kabul etmez Cenab-ı Allah. Velhasıl fitne dönemimizi iyi anlamamız iyi yorumlamamız iyi idrak etmemiz, iyi kavramamız ve bunu gerekleri neyse, sorumlulukları neyse, herkes o sorumluluklarından üzerine düşeni yapabildiğinin azami boyutlarıyla yaparak yerine getirmeye gayret etmemiz gerekiyor. O tehditten sonra Cenab-ı Allah'ın bizim içimizi bu konularda söylerken dahi bizim de sizin de konuşurken de içimizi gizlediklerimizi en iyi bilen olduğunu hatırlatıyor. İşte Müslüman için en güçlü müeyyidelerden birisi budur. En güçlü müeyyidelerden birisi budur. Nedir bu müeyyide? Bakın 110. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah o müeyyideyi şöyle dile getiriyor. İnnehu Ya'lamu'l-jahra min'l-qawl ve ya'lamu ma tektemun. Şüphesiz ki o yüksek sesle söylenenleri de bilir, içinizde gizlediklerinizi de bilir. Buna evvela iman edeceğiz. Dolayısıyla içimize de dışımıza da O'nun ilmi ve kontrolü altında olduğumuzu bilerek şekil, düzen ve nizam vereceğiz. يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ Yüksek sesle söylenenleri de bilir, neleri gizlediğinizi de bilir. Bir başka yerde çok etkileyici bir ifade. Gözlerin hain bakışını da bilir. Hangi maksatla bakıyorsun? Nazar etmek mi? Kıskanmak mı? İyilik mi? Yok etmek mi? Zarar vermek mi? Bir şeyler ne için bakıyorsan Bazen senin de bilemediğin şeyleri dahi Cenab-ı Allah elbette ki bilir. Böyle bir iman şuurunu Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Hep Allah'ın kontrolünde olduğumuz şuur. Çok önemli. Yüksek sesle söylediğiniz, açıktan söylediğiniz sözlerinizi de bilir. Gizlediklerinizi de bilir. O'nun bunları bildiğini biz hep bileceğiz ve inanacağız. وَاِنْ اَدْرِ Bilemiyorum diyor. لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ Belki bu sizin için bir fitnedir. Yani bir sınama aracıdır. Siz sınanıyorsunuz. Yani azabın geciktirilmesi. Hatta başarılı gibi görünmeniz. Belki de sizin için bir fitnedir. Yani bir sınamadır. Belki bu sizin için de bir tuzaktır bir manada. Siz bunu gereği gibi değerlendirmez, anlamazsanız bu verilen mühlet sizin için tehlike arz eder. Daha çok günah işlersiniz. Azabınızı arttırır bu. Kendinize gelen diyor. Evet. İnsanlar eğer vaatlerle kendilerine gelmiyorsa, yola gelmiyorlarsa, tehdit denenecektir. Ne demiş Ziya Paşa? Nushile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir. Modern eğitimciler duymasın bunu. Böyle eğitim mi olur? O zaman böyle eğitim olur. Ne eğitiliyorsa. Ne eğitiliyorsa. Hmm. Neyi öğreniyorlarsa. Nasıl bir terbiyeyle yetiştiriyorlarsa ben de bilmiyorum. Böyle şey olmaz. Terbiye yok. yok. Öğretim. öğretim de olsa. Öğretim de terbiye öğretse o da işe yarar. Hı. Hiç olmaz hiç olmaz. Yani ben öğretim açısından da bakıyorum. Bizim biz, yani bazen hayret ediyorum, ya biz ilkokulda öğrendiklerimizi şu anda bazen üniversiteli öğrenci öğrenmemiş bakıyoruz. Demek ki terbiye geriledikçe öğretim de gerilemiş yani. Ha, şu anda da onların bildikleri birçok şeyi biz o zamanlar bilmiyorduk. Çağın gereği o ayrı bir konu. Geçelim Bir fitne olabilir diyor Bilemiyorum diyor Yani siz bu mühlete Bu imkanlara Bu güce Güvenmeyin aldanmayın diyor Ve metaun ilahin Bu bir süreye kadar bir faydalanmadır Bilemiyorum diyor ama Neyi bilemiyor Süresini bilmiyor Size ne zamana kadar süre verildi bilmiyorum ne zamana kadar bu şekilde faydalanacaksınız onu bilmiyorum. Dolayısıyla siz de bilemiyorsunuz. İşte bu bilgisizliğin neticesinde sizin bir an önce toparlanmanız, ya kendimi toparlayacak vakit bulamazsam diye endişeye kapılarak ilk fırsatta kendinize gelmeniz gerekiyor. diyor. Sonunda her tebliğcinin, her davetçinin, Peygamberin bu sünnetine uyarak görevini mutmain bir şekilde yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a teslimiyetle yapacağı bir dua ile bu mübarek sure nihayete eriyor. Kâle rabbihkü bilhakk Rabbim ben artık bu kalma söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Sen bana ne emrettinse ben onları... Eksiksiz onlara bildirdim. Bunun bana getireceği riski, ödeteceği bedeli hesaba katmam. Elimden geleni yaptım. Zorluklara, sıkıntılara, beni yalanlamalarına, bana sihirbaz demelerine, bana kahin demelerine, bana önceki masalların Efendim, eskilerden masalların alıp okuyup bize onları yeniden pazarlıyor ifade demelerine, önceki kitaplardan hırsızlama alıp bunları öğretiyor demelerine, yabancılardan bu hikayeleri öğrenmiş efsaneleri öğrenmiş bize anlatıyor bize anlatıyor demelerine aldırmadı. Her mesileyle her ortamda, her şartta onları uyardım. Bu dini onlara tebliğ etmeye, onlara ulaştırmaya çalıştım. Artık bundan sonra aramızda sen hükmünü ver. Rabbihkum bil Hak ile hükmet. Haşa Cenab-ı Allah'ın hak ile olmayan hükmü bu var. Hayır. O Allah'ın vereceği hükmün zalimleri helak etmek şeklindeki ve müttakileri kurtarmak şeklindeki hükmünün hakkın kendisi olacağını muhataplarına hatırlatmak için söylüyor. Ve Rabbunel Rahmanul Musta'anu ala ma tasifûn. Rabbimiz Rahman olan Rabbimiz... Sizin niteliğe geldiklerinize, söylediklerinize, yalanlamalarınıza yardımını dilediğimiz Rabbimizdir. Biz ondan yardım dileriz. Siz diyorsunuz ki bizlere, biz ve bizim arkamızdakiler güçlüdür. Siz diyorsunuz ki bizlere, biz sizlere bu dini yaşatmayacağız. Sizi de yaşatmayacağız. Bu dine de, bu dini de yaşatmayacağız. Sizin de bu dini yaşamanıza fırsat vermeyeceğiz. Siz her durumda bizim bu dinimizin gereği olan neyi yapmak istersek, neyi ortaya koymak istersek bize engel olmak istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki size karşı bize yardımcımız bizim yardımcımız Allah'tır. Allah'ın yardımını diliyoruz. Ona sığınıyoruz. Ona sığınıyoruz. Ona sığınıyoruz. Önceki peygamberler ve ümmetler türlü azaplarla ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardı. Ve bunların hiçbirisi imanlarından ve davalarından bir adım dahi geri atmamışlardı. Onlar bize örnektir. Ashab-ı kiram da böyle yaptılar. Onlar ne Bedir'de geri adım attılar, ne Uhud yenilgisinden dolayı ümitlerini kestiler, ne Hendek'te bütün ahzab yani bütün gayrimüslim, henüz Müslüman olmamış Arap kabileleri dışarıdan, içeriden ahitlerini bozan Yahudiler medine'den onları yine davalarından geri çekmedi. Yeri geldi bir avuç Müslüman bin yıllık Bizans'a karşı ordu gönderdi. Hiçbir şey hiçbir olumsuz şart onları davalarından geri çevirmedi. Her şart ve durumda davalarına sadakatlerini sınanmakta oldukları şuuruyla ispat etmek için ellerinden geleni sonuna kadar yaptılar. Çünkü onlar Rahman olan Allah'ın rahmetine sınılmışlardı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler bu ayet-i kerimenin işaret ettiği ruh ile küffara karşı, küfre karşı Müslümanca hayatlarını ve dirençlerini sürdürmek durumundadırlar. Geçmişteki peygamberler ve onlara iman edenler ve özellikle son peygamber ve onun ashabı kiramı bu hususta ve her konuda olduğu gibi bizim en güzel örneklerimizdir. Biz Kime uyacağımızı, kimin arkasından gidemeyeceğimizi bilemeyen söz meclisten dışarı serseriler, yolsuzlar, yol ve iz bilmezler değildir. Biz önündeki kurtuluş yolu açık ve seçik belli olan ve yalnız kendimizi o yoldan izlemekle, o yolu izlemekle yükümlü ve sorumlu değil olmak olarak bilmeyen Aksine bütün insanlığı da bunu buna davet edecek kadar hem sorumluluğu büyük hem de gönlü geniş bir ümmetiz. Biz saadetimizin başkalarına da bu saadete katılmalarından dolayı eksileceğine veya daralacağına nimetlerimizin azalacağına inananlar değiliz. Aksine iman edenler çoğaldıkça saadetleri çoğalan, mutlulukları artan bir ümmetiz. Dünyanın öbür ucunda bir kişinin hidayet bulduğunu duyduğumuz zaman biz burada seviniyoruz, memnun oluyoruz. Hayatımız, varlığımız esasen buna bağlıdır. Din de zaten böyle bir şeydir. Dinin bütün emir ve isteklerinin iki tane önemli boyutu vardır. Beşeri olarak. Bir, kendimizle alakalı, şahıs olarak, ferd olarak bizimle alakalı. iki bizden başkalarıyla alakalı. Namaz kılmamın, ahlaklı olmamın, efendim, zekat vermemin bir benimle alakalı bana yarayan tarafı vardır veya tarafları vardır. İki, benim dışındakilere dönen bir iyiliği ve güzelliği vardır. İslam'ı bilmenin de öyle bir güzelliği vardır. İslam'ı bilmek demek bildiğini başkalarına aktarmak Yaptığını başkalarının da yapması için zemin hazırlamak. Senin kısacası sahip olduğun maddi ve manevi, ahlaki, fikri, imani, ibadi her türlü ameli özelliklerini, güzelliklerini kardeşine aktarmaktır. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Cenab-ı Allah'ın senin vasıtanla birisini hidayete erdirmesi, senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı. O halde üzerinde durduğumuz yolun bizim için ne kadar kıymetli, ne kadar büyük mükafatlar ihtiva eden veya vaad eden bir yol olduğunun bilinciyle son nefesimize kadar bu yol üzerinde sebatta kararlı olacağımız gibi bunu çoluk çocuğumuz başta olmak üzere etrafımızdaki, çevremizdeki ve bizden sonraki herkese aktarmanın cehdi ve gayreti içerisinde olmak durumundayız. Cenab-ı Allah bizleri kamil manada sırat-ı müstakimi izleyenlerden eylesin ve hiçbir şekilde ondan ayırmasın. İnşallah önümüzdeki ders bugünlük bu kadar. Biraz vakit var daha. Önümüzdeki ders inşallah bundan sonraki sure olan Hac suresinde devam edeceğiz. bu mübarek ayet-i kerimenin bir bölümünde cem'i etmiş bulunuyor. <gülüyor> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin Ne oldu peki böyle deyince? Festecebna <gülüyor> lehu Az önce gördüğümüz gibi biz de hemen onun duasını kabul ettik. Onun için kimse dua ettiği zaman çok zaman geçti ya o kadar dua ettim bir türlü kabul olmadı böyle olmaz böyle olmaz Allah'tan ümidinizi kesmediğiniz sürece duanızın da kabul edilme ihtimali vardır ümidinizi kestiniz mi o ihtimali kaybettin onun için ümit kesmek yok festecebna <gülüyor> lehu Venedejinahu min algam, Allah. O vaziyette gamdan kederden kurtuluyorsunuz. Adamı on gün tek hücre hapsinde bırakıyorlar kafayı yürüfade edesin. Denizin dibinde balığın karnında Allahü Teala onu gamdan kurtardı. Demek ki öyle engel engel haşa tanımıyor Allahü Teala. Balık. Karnında olmak, karanlıklar içerisinde olmak bizim içindir. Ama Cenab-ı Allah kulunun imdadına, o aziyetteyken, denizin dibinde balığın karnındayken bile yetişmek, onun sıkıntısını, gamını açıp gidermek kudretine sahiptir. Amin tu billah. İşte diyor: Ve kâzâlikünül müminin. Ne kadar ferahlatıyor Raetiker. İşte müminleri biz böyle kurtarırız. Müminleri böyle kurtarırız. Kurtuluş gemisi imandır. Bu gemiye binmeyenin kurtulma imkanı yoktur. Onun için bu gemiye binip inmemek üzere binmek mümin için vazgeçilmez bir esastır. Yine bir dua eden peygamber daha. Her birisi başka bir sıkıntıdan, başka bir halden, başka bir sebepten dua ediyor. Zekeriya aleyhisselam ve Zekeriya اِذْنَا دَى رَبَّهُ Bakın dualara vurgu yapılıyor ha. Eyüp Aleyhisselam'ın duası, diğer peygamberlerin duası, Yunus'un duası, ve Zekeriya Aleyhisselam'ın duası. Dua aynı zamanda kulum acizliğinin, allah Teala'nın da mutlak kudretinin, Kulun çaresizliğinin Allahü Teala'nın da kuluna şefkat ve merhametinin bir göstergesidir. Ona inanıyorsun. Sen senin derdine çare olmayacağına çare olacağına inanmadığın bir kimseye dua etmezsin ki. Bir kimse de bir şey istemezsin ki. İşte bakın Zekeriya aleyhisselam ve Zekeriya Zekeriya'yı da hatırla aleyhissalatü vesselam Yahudilerin Hristiyanların kadrini bilmedikleri yüce peygamberler bunlar onun için o peygamberler bizim peygamberlerimiz biz onları seviyoruz onlara değer veriyoruz onlar bizim için çok kıymetlidir onlara inanmak bizim imanımızın esaslarındandır kim Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden birisinin peygamber olmadığını söylerse, isterse imanın bütün esaslarına en yüksek derecede iman etsin, imanı hükümsüzdür. Biz bu peygamberlere iman ediyoruz ve iman etmek zorundayız. İman ettiği bir peygamberi seversin. Kişi de ile beraberdir. Allah Allah. Ashab-ı Kiram bunu kadar diyor sevindiği bir şeye imandan sonra hiçbir şeye sevinmedi. Geliyor diyor sahabi, Ya Resulullah, kişi bir kavmi sever. Ama amelde kusurları olduğu için onların seviyesine ulaşamaz. Bu kişi ne yapsın? ...kişi ile beraberdir diyor. Hadisi rivayet eden yanılmıyorsam... ...Enes bin Malik'tir. Diyor ki ashab-ı kiram diyor... ...bunu işitince diyor... ...bunu işitince... ...imana girdikten sonra... ...bunun kadar hiçbir şeye sevinmediler. Ha, yok galiba öyle pardon... ...Ebu Hureyre diyor ki... ...Ebu Hureyre bu hadisi rivayet ettikten sonra... Sahabe-i bakın uyanıklık böyle olur ha. Şahit olun ki diyor, ben Resulullah'ı seviyorum. Ebu Bekir'i seviyorum. Ömer'i seviyorum diyor. Onlarla beraber olacağımı ümit ediyor. Çünkü Peygamber doğru söyler. Bu kadar güzel bir müjde olur mu? İbrahim Aleyhisselam'ı sevelim. Yunus Aleyhisselam'ı sevelim. Zekeriya Aleyhisselam'ı sevelim, İsa Aleyhisselam'ı sevelim, Peygamber selamı sevelim, Ashab-ı Kiram'ı sevelim, onların izinden gidenleri sevelim, gerçek İslam alimlerini sevelim, mücahidleri severim. sevelim, Allah yolunda yaşayıp Allah yolunda ölenleri sevelim. Onlarla beraber oluruz inşallah. i̇nşallah. Kişi sevdiğiyle beraber diyor Peygamber Selam ve Cenab-ı Allah bu peygamberlerin kıssalarını bize anlatırken aynı zamanda bizlere onları sevdirmiş de oluyor. Çünkü bu insanlar, bu yüce şahsiyetler bizim ifade etmeye erişmemize kendiliğimizden mümkün olmayan yüksek duygulara bizleri taşımışlar. Yüksek ufukları bizlere göstermişler. Denizin yedi kad dibinde Allah'a yakın olmayı işte Yunus Aleyhisselam'dan öğrendik. Türlü sıkıntı ve musibetlere rağmen Allah'tan kopmamayı Eyyub Aleyhisselam'dan öğrendik. Bakın Zekeriya Aleyhisselam bize neyi öğretiyor? Ve Zekeriya iznada رَبَّهُ Bir de Zekeriyya'yı hatırlayın diyor. Hani o Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbi la tezrni ferda ve ente hayrul varisin. Rabbim sen beni bir başıma bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın diyorum. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam o yaşta bir dünya nimeti olarak evlat arzuladığı için istemiyor. Niçin? Meryem Suresi'nde hatırlayalım. Yerisu ve yrisu min ali Yaqub min ba'di ve ej'alehu rabbi radiyyan diye dua etmişti. Senin bana vereceğin bu evlat bana mirasçı olsun ve benden sonra gelecek olan Yakup hanedanına mirasçı olsun. Ve Rabbim bana vereceğin bu evladı razı olacağın kullarından eyle. Peygamberler miras bırakmazlar. Niçin? Çünkü daha önce söylüyor yine. İniḫftu'l-mawaliy min warā'i. Ben, benim diğer akrabalarımın benden sonra şu peygamberlik mirasını ne hallere getireceklerinden bilmiyorum, korkuyorum diyor. Zarar verirler. Peygamberlerin gösterdiği yoldan. Tevrat'ın gösterdiği yoldan gitmezler diye korkuyorum diyor. Onun için sen bana senin yolundan gerçek manada yürüyecek bir evlat ver. Onun için Meryem suresinde yine Yahya aleyhisselama şöyle hitap edildiğini görüyoruz. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvve diyor. Ey Yahya, o kitaba tam bir güçle kuvvetle dört elle sarılın. Tevrat'a, Tevratlı ahkamına dört ellesar. Çünkü peygamberler aynı zamanda içinde bulundukları toplumun fesadıyla, sapmalarıyla mücadele eder. Hak yolda, kitaba uygun yaşamaları için elinde gelen her bir işi yaparlar. İşte o yaşında Zekeriya aleyhisselam, o saçı başı ağarmış o müstesna peygamber. Böyle ayet-i kerimenin ifadeleriyle yüzü nur, saçı nur, sakalı nur bir şahsiyet beliriyor insanın gözü önünde. Diyor ki inni ve hadal azmu minni. Evet güçsüz, takatsiz belki. Belki zayıf düşmüş. Ama Başta işte'alar râsü şeybâ diyor. Başım öyle bir saçlarım ağardı ki diyor, adeta bir ateşin, bir alevin hızlıca yayılması gibi benim şeyimde diyor, saçım, sakalım öyle ağardı diyor. Artık ölümüm yaklaştığını anladım diyor. Ve bırakıp gideceğim. Bu peygamberi mirasa birilerinin sahip çıkması lazım. Dava adamı böyle olur. Dava adamı ölümünden sonra bile davası da düşünür. Benim davam ne olacak diye endişe duyar. Bunun ızdırabını hisseder. Dava için yaşamak böyle bir şeydir. Zekeriya Aleyhisselam hayatını işte bu iş için, inancı için vakfetmişti. Bunlar büyük insanlar. Peygamber yani. Bizim onlar için büyük dememize hiç ihtiyaçları yok. Fakat bizim onların büyüklüklerini anlamaya ihtiyacımız var. Onlar Cenab-ı Allah'ın kendilerini yücelttiği kadar büyüktürler zaten. Fakat bizim onları anlamaya ve idrak etmeye ihtiyacımız var. Bir peygamber ki düşünün, kendisinden sonra davasının halini düşünüyor. Onun hesabını yapıyor. Onun için yeni nesille ilgileniyor. Neslimizi sokaklara terk etmeyelim. Neslimizi şu kokuşmuş cahiliyenin kucaklarına bırakmayalım. Bu canavarların eline terk etmeyelim. Cenab-ı Allah'ın rahmet dininin kucağında kalmaları için elimizden gelen her türlü tedbiri alalım. Yapabileceğimiz ne varsa sonuna kadar yapalım. Gerisini de Allah'a bırak. Çünkü biz ancak yapabildiklerimizden sorumluyuz. Ama tereddüt işte burada. Kendi nefsim adına söylüyorum. Yapabildiklerimin ancak çok azını yapabiliyorum. Ve yapabildim şimdi yakal. Böyle olmamalı. Budi'nin yaşaması lazım. Bu dinin yaşaması beşeriyet için tek bir ümittir çünkü. Amerika'nın batı inkarının, küfrün, Hristiyanlığın, komünizmin inkarının, Çin'in, Hint'in, Budizmin, Brahmanizmin veya Taoizmin her neyse insanlığa verecek zerre kadar hiçbir şeyi yoktur. Hepsi Beşeriye düşmanı inançlardır Ve hepsi Ortak olarak Müslüman kanı Artık <gülüyor> Dünyanın doğusundan Batısına kadar Hepsi İslam düşmanlığı etrafında Birleşiyorlar Oysa Düşmanlarımızı dahi kurtaracak kadar güçlü bir kurtarıcıdır İslam. İslam yalnız bizi kurtarmaya matuf bir gaye edilmiş, bunu gaye edilmiş bir din değildir. Düşmanlarımızı dahi kurtaracak bir inançtır. Bir nizamdır, bir hayat sistemidir. Bir dindir kısacası. Onun için... bir hal ve hareketimizde bu dini mutlaka hesaba katarak o hal ve hareketimizi belirlemek zorundayız. Dinimizi hesaba katmadan tek bir adım dahi atmak hak ve selahiyetimiz yoktur. Bütün hal ve hareketlerimizle dine uygun endişelerimiz dahil geleceğe dair planlarımız dahil projelerimiz dahil Hepsinin merkezinde ve hepsi İslam'ın şemsiyesinde olmak üzere İslam olacaktır. Yoksa sevdiklerimiz az önce bahsettik. Sevdiklerimizle beraber olamayız. Çünkü sevdiklerimiz böyle yani davasının derdinden başka bir şey onu meşgul etmiyor. Evet diyor. Fiziksel şartlarımız itibariyle Karım kısır Ben güçsüz takatsiz birisiyim Normal fiziksel şartlarda Bizim çocuğumuz olmaz diyor Fakat sen her şeye kadir Evet Rabbimiz her şeye kadirdir Şu çivisi çıkmış dünyaya Tekrar nizam vermeye kadirdir Ama Bizde bu nizama girecek olan dünyada bir pay sahibi olalım. Bu bizim için şereftir. Bulunmaz bir şereftir. Rabbim bizi bizden böyle bir lütfu esirgemesin. İslam için yaşamak onun için ömür tüketmek, nefes tüketmek kadar da zevkli hiçbir şey yoktur. Esas olan İslam için yaşamaktır. Gerisi hepsi teferruattır. Allah'ın dinini hayatımızın esası hayatımızın biricik belirleyicisi yapalım. Rabbim hepimizi İslam için yaşatsın. Abi. İslam uğrunda canımızı alsın. Abi. Nefeslerimiz harekatımız, sekenatımız düşüncelerimiz, sevinçlerimiz endişelerimiz, telaşlarımız umutlarımız, beklentilerimiz sadece İslam ve İslam için olsun. Abi. Rabbim bu rahmeti bizden esirgemesin. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz.